Bölüm 154 Ölenin halini gizlemek. Hadis 928. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azad ettiği Ebu Rafi Eslem'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse Ölüyü yıkar da, onda görülen, hoşa gitmeyen halleri gizli tutarsa, Allah o kimseyi kırk kere bağışlar.